İlem eyühel kafirlerin kâfirlerin müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır çünkü küfür imana zıttır. Mahaza Kur'an kâfirleri ve âba ve ecdatlarını idam-ı mahkum ile mahkûm etmiştir. Bina müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz. Onlardan medet beklenilemez. Ancak hasbunallahu ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazımdır. İlem eyühel aziz, kâfirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark. Birincisi medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Zahiri parlıyor, batını da yakıyor. Dışı süs, içi pis, sureti meknuz, sireti mahkus bir şeytandır. İkincisi Batının nur, zahiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sireti şefkat cazibedar bir melektir. Evet, mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla baktığı gibi bütün mahlukatı bilhassa insanları Bilhassa İslamları birbiriyle bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü iman bütün müminleri bir babanın cenahı şefkati altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor. Küfür ise öyle bir bürudettir ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu ekiyor ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da muvakkattır ve ezeli ebedi iftirak ve firak ile muttasıl ve mahduttur. Amma kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyatı sanayi bunlar tamamen medeniyet-i İslamiyeden, Kur'an'ın irşadatından, edyan-ı semaviyeden inikas ve iktibas edildiği lemeat ile sünuhat eserlerimde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. Râci'humâ tarâ emren azîmen gafela anhu'n-nâs. Mesaili diniyeden olan içtihat kapısı açıktır fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır. Birincisi, nasıl ki kışta fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte dar delikler dahi seddedilir, yeni kapılar açmak hiçbir cihetle kara akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda tamir için duvarlarda delikler açmak gar olma vesilesidir. Öyle de şu münkerat zamanında ve adet-i ecanebin istilası anında ve bid'aların kesreti vaktinde ve dalaletin tahribatı hengamında içtihat namıyla kasrı İslamiyet'ten yeni kapılar açıp duvarlarında muharriplerin girmesine vesile olacak olan delikler açmak İslamiyete cinayettir. İkincisi dinin zaruriyati ki içtihat onlara giremez. Çünkü kat'i ve muayyendirler. Hem o zaruriyat kut ve gıda hükmündedirler. Şu zamanda terke uğruyorlar ve tezelzüldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti onların ikamesine ve ihyasına sarf etmek lazım gelirken İslamiyetin nazariyat kısmında ve selefin içtihadatı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkarları olduğu halde onları bırakıp heveskerane yeni içtihatlar yapmak bidatkerane bir hıyanettir. Üçüncüsü her zamanın insanlarınca kıymetli addedilerek efkarı celbeden cazibedar bir meta merguptur. Mesela bu zamanda en rağbetli, en ihtiharlı siyasetle iştigal ve dünya hayatını temin etmektir. Selef-i salihîn asrında ve o zaman çerçevesinde en mergûb meta halık semavat ve arzın marziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbad etmek ve nurunu bir ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet ebediyeyi kazandırmak ve vesailini elde etmek idi. Bu itibarla o zamanlarda bütün fikirler, kalpler, ruhlar marziyat-ı ilahiyeyi bilmek ve öğrenmeye müteveccih idi. Bunun için istidat ve iktidarı olanlar o zamanlarda vukua gelen bütün ahval ve vukuat ve muhaberattan ders almakla İçtihatlara zemin teşkil eden yüksek istidatlar vücuda gelirdi. Şimdi ise fikir ve kalplerin teşettütü, inayet ve himmetlerin zafiyeti, insanların siyaset ve felsefeye iptila ve rabetleri yüzünden bütün istidatlar fununu hazıra ve hayatı dünyeviyeye müteveccih'tir. Ahkamı diniyeye sarf edilecek müstakim bir içtihat yoktur. Dördüncüsü, içtihat kapısından İslamiyete girip Mesailini genişlendirmeye meyleden adamın maksadı zaruriyata imtisal ile takva ve kemale mazhariyet ise güzeldir. Amma zaruriyatı terk ve hayatı dünyeviyeyi hayatı uhreviyeye tercih eden adam ise onun ihtiada meyli meyl-ü tahriptir. Tekliften çıkıp kaçmak için bir yol bulmaktır. Beşincisi, her şeyin her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaen olduğu gibi bir maslahata dahi tabidir. Fakat maslahat illet değildir, ancak tercih edici bir hikmettir. Bu zamanın efkarı bizzat saadet-i dünyaya müteveccihtir. Şeriatın nazarı ise bizzat saadet-i uhreviyeye müteveccih olup, bir tabii dünyaya da nazırdır. Çünkü dünya ahirete vesiledir. Umumi bir beliye olan ve nasın ona müptela olduğu çok işler vardır ki zaruriyattan olmuştur. O gibi işler su ihtiyar ile gayri meşru melerden doğmuş olduklarından mahzuratı ibahe eden zaruriyattan değildir. Ve ruhsat ve müsaade i iyinin şumulüne dahil olamazlar. Mesela bir adam su ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse, hali sekirde yaptığı tasarrufatta mazur olamaz. Bu zamanda bu gibi itiatlar semavi değil, ancak arzi itiiyaatlardır. Bu gibi iştihatlar ile halı semavat ve arzın hükümlerinde yapılan tasarrufat merduttur. Mesela bazı gafiller hutbenin Türkçe okunmasını istihsan ediyorlar ki halkın bilhassa siyasi ahvalden haberleri olsun. Halbuki bu gibi ahval-i siyasiye yalandan, hileden, şeytani fikirlerden hali değildir. Hutbe makamı ise ahkam-ı ilahiyenin tebliği için ittiaz edilmiş bir makamdır.